34. Bölüm Ammar ailesi, Müslüman olduklarını duyan Mugireoğulları tarafından işkenceye tabi tutuluyorlardı. Amr bin Hişam, kendi kabilesinin köleleri olan Ammar ailesine karşı girişilen bu işkencelere bizzat katılıyor. Hatta nezaret ediyordu. Yapılan bütün teklifler, hatta tehditler boşa gitmiş, bir daha putlara dönmeyi düşünmedikleri anlaşılmıştı. Önce Amar'ın annesi Sümeyye, iki devenin arasına getirildi. Bir eliyle, bir bacağı develerden birine, diğer eli ve bacağı ikinci deveye bağlandı. Develer aksi istikamette çekilince, kollar ve bacakları alabildiğine gerildi. Vücut, Yırtılacak gibi oldu. Hissettiği acı sonsuzdu. Etraf dayanılmaz çılıklarla inledi. Develer döndürüldü, kollar gevşedi. Ammar bin Hişam Sümeyye'ye yaklaştı. Ne dersin, hoşlanıyor musun? Muhammed'i inkar ettiğin takdirde bu işkence hemen bitecektir. Bitkin bir ses cevap verdi. ''Hiçbir zaman inkar edemem onu.'' Amr develerin başında bulunanlara bir işaret çekti. Aynı anda göklere yükselen bir feryat duyuldu. Bu arada Ammar'ın babası Yasir de hemen onun yanı başında kırbaçlanmaktaydı. Ammar ve kardeşi Abdullah yine işkence altındaydılar. Bir gün Ramda denilen taşlıkta ailece işkence edilen bu insanlar oradan geçen Resulullah'ı gördü. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi, sizin mükafatınız cennettir, sabredin ey Yasir ailesi'' dedi. Bunların üzerinde sürüklenmekte olan Yasir, zaman hep böyle mi gidecek ya Resulallah?'' Bu soru cevapsız bırakıldı. Ancak Peygamberi Zişan Efendimiz, ''Allah'ım, Yasir ailesine rahmetinle, mağfiretinle muamele buyur.'' diye niyaz etti. Gönlü büyük bir üzüntüyle dolu olduğu halde ayrıldı. Yasir ailesinin son günüydü. Sümeyye yine iki devenin arasına bağlıydı. Develer ara sıra çekiliyor, acı çığlıklar duyuluyor. Yer yer derisi çatlayan, kan fışkıran vücudun tamamen ikiye ayrılacağı sırada develer salı veriliyor. İnleyişler, feryatlar birbirini takip ediyordu. En acısı da hanımının anasının bu durumda olduğunu gören onun imdadına koşma imkanı bulamayan hatta düşünemeyen insanların durumuydu. Çünkü onlar da ayrı ayrı işkence altındaydılar. Sen aslında Muhammed'e aşık oldun. Onun için dinine heves ettin değil mi? Amr elindeki şarap tasını sonuna kadar içtikten sonra söylemişti bunu. Ağzı alınması hatta düşünülmesi bile iffetli insanların yüzünü kızartan sözler söyleyerek ''Bunun için kabul ettiğin onun dinini'' diyordu. Ahlaksızlığın her çeşidini temsil eden Amr'a bir defa olsun tükürebilmek isterdi Sümeyye. Fakat bağlı bulunduğu bu haliyle yapması imkansızdı. Terbiyesiz, alçak adam Amr elindeki taşı yere fırlattı. Develerin başında bulunanlara bir işaret çekti. Vücut birbirinden ayrı iki kuvvetle çekilip yırtılırken, eline geçirdiği bir mızrada da bütün hıncıyla Sümeyye'ye sapladı. Son ve boğuk bir feryat işitildi. Hafif bir kırganıştan sonra ayrılmakta olan vücut hareketsiz kaldı. Hazır duran melekler, Allah yolunda ilk defa şehadet şerbetini içme mutluluğuna eren Sümeyye'nin ruhunu aldılar. Semavata yükselen ve yükseldikçe manevi, ebedi bir hayat kazandığına inanan aziz ruh, geride bin bir acıyla kıvrana kıvrana insan vücudu olduğu bile tanınmayacak hale gelen bir ceset bıraktı. İslam dininde ilk iman eden Hatice Tül Kübra, evet bütün iman edenlerin ilki, Resulullah Aleyhisselam'a yoldaş olma, onun davasına ilk katılma şerefi de ona ait. Süme de bu yolda şehitlik mertebesine erenlerin en önünde, ilk sırasında yer alıyor. Onun ardından nice şehitler gelecek, canlarını Allah yolunda seve seve veren yüzlerce, binlerce, on binlerce insan yer alacak. Şehitler sayısı, şehitler ordusu çoğalacak. Ama onların en önünde, ilk defa Allah'a vasıl olan şehit olarak, iki devenin çeke çeke, bir bez gibi ayırmak üzere olduğu bir anda, Allah'ın en büyük düşmanı tarafından, en mahrem yerine saplanan bir mızrakla şehit edilen narin vücutlu Sümeyye bulunacak. Sümeyye'nin ardından Yasir de yapılan eziyetlere tahammül edemedi. O da ruhu azizini cennat-ı götürmek üzere gelen meleklere teslim etti. Böylece şehitler defterinin ilk iki sahifesi, Karıkoca koca olmak üzere Yasir ailesine tahsis edilmiş oluyordu. Ama evvela annesinin, sonra babasının şehit edildiğini gözleriyle görmüştü. Kendisine yapılan işkence devam ediyordu. Anne ve babasının şehit olmasından yürekleri sızlamayanlar bu defa ona yapılan eziyetleri bir kat daha artırmışlardı. En son olarak Ambar'ın başı suya sokuldu. Nefesi kesilinceye kadar bekleyen Ambar daha sonra baygın halde dışarı çıkartıldı. Ne diyorsun? Hala Muhammed'e peygamber diyebiliyor musun? Evet, o gerçek peygamberdir. Tekrar sokuldu suya. Bir o kadar daha beklendi, tekrar çıkartıldı. Bir sürü su yutmuş, çatlayacak hale gelmişti. Artık ölüm Ammar'ın gözleri önünde dolaşmaktaydı. Dayanamayacağını anlamıştı. Bu adamların kendisini acıyıp bırakmaları mümkün değildi. Ne diyorsun? Muhammed hala peygamber mi? Hayır, o peygamber değildir. O yalancıdır de. O yalancıdır. Lat ve Uza hakkında ne diyorsun? Lat da Uza'da birer tanrıdır. Amr'ın gözlerinde bir zafer şimşeği çaktı. İşte akıllı olduğunu ispat ettin. Baban gibi, anan gibi pisi pisine ölüp gitmedin diye haykırdı ve işkence sona erdi. Ammar serbest bırakıldı. Bu haberler Müslümanlar arasında acı, yakıcı bir fırtına gibi esti. Sümeyye ve Yasir'in burada can verdiklerini duyan, onlar için gözyaşı dökenler bu defa Ammar'ın ardından ağladılar. Ona üzüldüler. Ancak Ammar için dökülen gözyaşlarının ve duyulan üzüntünün manası başkaydı. Yazık oldu sana ya Ammar. Bir tek adımın kalmıştı. Onu da atabilmeliydin. Dertlerini böyle dile getirdiler. Her meclisin en başta gelen konusu buydu. Küfür meclislerinde bile onlar konuşuluyor. Muhammed'e kapılanlar arasında aklını başına toplayan sadece Ammar olduğu söyleniyordu. Ne dayanıklı adamlar be! Vallahi bu eziyet bana yapılsa da putlara küfretmem istense daha işkence başlamadan latın da uzanında hübelinde yedi geçmişin içişe geçirirdim. Bu sözü kahkahalar takip etti. Bunlar böyle değildi. Zayıf, bir biçare kişiler değildi. Zevk için köle döven, dövdükçe zevk alan Dövülen kölenin feryadına değil, onun sırtında iz bırakan kırbacın havada çizdiği kavislere bakan, onlar dövülürken önündeki şarabını yudumlayan, ara sıra bir de babamın canı için vur diye bağıran ve daha sonra kırbacı alıp vuranın sırtına birkaç defa indirerek, işte böyle vurmalısın diye talimat veren kimselerdi. Bunlar dayağın manasını bilen kimseler değillerdi. Madalyonu doğduklarından beri hep tek tarafından işletmişler. Ta küçük yaştan beri ellerine vurulan kurma çubuklarıyla köle çocuklarını babalarının gözleri önünde, analarının kucaklarında döve döve büyütmüşlerdi. Bazen yavrumu affet efendim diye yalvaran analar, babalar... Bu defa çocuklarının gözleri önünde küçük efendileri tarafından kırbaçlanmış, hırpalanmış, ağır küfürlere muhatap olmuşlardı. Köleyi insan şeklinde yaratılmış bir hayvan gibi kabul eden, köpekten öte bir hakkının bulunup bulunmadığını düşünmek bile istemeyen, fakat dünyadaki bütün vazifelerinin kendilerine hizmet etmek olduğu inancını taşıyan kimselerdi bunlar. ''La Tanrı'dır, uza da Tanrı'dır. Yalanların en yalanı olan bu sözü söylerken Ammar, inana inana, içinden gele gele söylemiş değildi. Ama içine bir kurt düşmüş, kemirdikçe kemirmiş, dünyasını karartmıştı. Çoğu zaman onların üzerine yürümek, Laat'ı da Uzza'yı da başınıza çalın diye haykırmak istiyordu.'' Acaba gerçekten dinimden oldum mu? Acaba Resulullah Efendimiz benim bu halimi nasıl değerlendirecek? Onun yüzüne nasıl bakacağım ben? Amar sabaha uykusuz, ağlayan gözlerle ulaştı. Akşamı mahzun bir yüzle karşıladı. Gönlü bin bir düşüncenin Bin bir endişenin arasında bir dert kümesi haline aldı. Kırında kavrulurcasına kavruldu. Gece yaralarında Allah'ım beni affedecek misin diye yaptığı niyazları yüce dergaha arz etti. En sonunda bulduğu ilk fırsatta Resulullah'ın huzuruna çıkmayı... Ve şayet imanın elden gittiğini söylerse o zaman kendini bu hale getirenlerin üzerine yürümeyi, öldürebildiği kadar müşriki öldürdükten sonra yine bu uğurda can vermeyi tasarladı. Resulullah'a kavuşacağı, onun nur yüzüne bir daha bakacağı, mübarek kelamını dinleyeceği zamanı iple çekti. Ve bir gün bulduğu bir fırsatı değerlendirdi. Bin türlü heyecan kasırgasının düşünemez ettiği kalbini, serveri kainat efendimizin huzuruna taşıdı. Sadece gözlerinde yaş vardı. Ne oldun ya Ammar? Bana zorla kötü söylettiler ya Resulallah. Peki, kalbini nasıl buluyorsun? Kalbim imanla dolu. Bundan sonra Ammar, anasına babasına yapılan işkenceleri ve onların nasıl öldürüldüklerini ağlıya ağlıya anlattı. Tekrar zorlarlarsa istediklerini yine söyle. Etrafında bulunanlara döndü. Ammar tepeden tırnağa kadar imanla doludur. İman onun kemiklerine işlemiştir. Her dakikası uzun saatler gibi gelen her anı ayrı bir acıyla yorulan ruhi işkence birden verdi. Ağlayan gözlere tekrar yaşlar hücum etti. Ancak bu gözyaşları evvelkilerin aksine, umduğundan fazlasına kavuşan bir insanın sevinç gözyaşlarıydı. Amar sevincinin bir kat daha artacağından habersizdi. Aslında mecliste bulunanlar gibi o da bu müjdeyi yeterli görüyorlardı. O anda melekut aleminden Resulullah Aleyhisselam'a ulaştırılmak üzere ilahi bir fermanın yola çıkarılmış olduğunu nereden bilebilirdi? Evet, gelen ferman Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın yüzünü hatta gözlerinin içini kültürmüştü. İman etmesinden sonra her kim tekrar küfür hayatına dönerse, vay haline onun ancak kalbi iman huzuruna ermiş olarak zor karşısında diliyle küfür kelimesini söyleyen böyle değildir kim küfre göğüs açar da kalbine inkar yerleştirirse işte onların üzerine Allah'tan bir gazap ve yine onlara büyük bir azap vardır bunun sebebi şudur ki onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler üstün tuttular Allah ise küfür ve inkar eden kavme hidayet vermez. Onlar Allah tarafından kalpleri, kulakları, gözleri mühürlenen insanlar. İşte gafil olanlar bunlardır. Hiç çare yok. Onlar ahirette hüsrana uğrayan, ziyana düşen kimselerdir. Bu ayetler peygamber efendimizin kontrolü altında Nahlı suresinin 106-109. ayetleri olarak tespit edildi. Artık hiç kimse Ammar dininden dönmüş diyemezdi. Onun imanlı hem tepeden tırnağa iliklerine varıncaya kadar imanla dopdolu olduğuna Allah Teala ile onun şerefli Resulü şahit olmuşlardı. bir gün mescidi haramda oturanların gözlerini şeytani bir gülümseme aldı. İçlerinden biri tek kelime söylemeksizin eliyle Resulullah'ı gösterdi. Bu kadarcı patlamak üzere hazır bulunan bir barut fıçısını alevlendirmeye kafi geldi. Amr kimsenin tek kelime söylemesine hacet bırakmadan kalktı ve fahri kainata doğru ilerlemeye başladı. Bir heyecan sardı kalpleri. Amr'ın bu teşebbüsü nasıl bir netice getirecekti? Zannederim Amr Ebu Talib'in yeğenine söylediklerini aynen yapacak. Bana kalırsa bu iş burada bitmez. Geride kalanlar böyle konuşuyor. Amr ise tek başına namaz kılmakta olan Resulullah'a ilerliyordu. Nihayet beş on adım bir şey kalmıştı. Geridekiler, Amr'ın birden irkildiğini, korku içinde geri çekilmeye başladığını gördüler. Kimse buna bir mana veremedi. Birkaç adımını geri geri atan Amr, birden döndü. Sararmış bir yüzle, arkadaşlarının yanına geldi. Ya Ebul Hakem, nedir bu halin? Hakikati saklayamazdı. Sinirli, titreyen bir sesle anlattı. ''Yanına yaklaştığımda onunla aramda ateşte dolu bir çukurun açılı verdiğini gördüm. Ömrümde böyle bir ateş görmemiştim. Düşmemek için geri geri çekilmeye mecbur kaldım. <gülüyor> ''Sıcak başına vurdu senin ya Ebul Hakem. Hayal görmeye başladın.'' ''Ben hayal görecek adam mıyım?'' ''Anladık ama bu kadar insanda kör değil.'' Amr eğlenceye alınmayı hiç istemiyordu. ''O ateş çukurunu gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Az kalsın aleyhler yüzüm yakıyordu.'' Peki şimdi nereye gitti? Amr sıkışıp kalmıştı. Döndü bir daha baktı. Fakat ortada ne çukur vardı ne de alevler. Evet diye mırıldandı. Beni sihirlenmiş olsa gerek. Korkmuş olmayasın ya Amr. Ben kimseden korkmam. Ama önceden biz sana dedik. Gitmemeni tembih ettik dinlemedin. Amr yerinden kalktı evinde bir zaman istirahat etmeyince bu sarsıntıyı üzerinden atamayacağına kanaat getirmişti. Kureyş'in ileri gelenleri tarafından Ebu Talib'in ziyaret edilmesinin üzerinden bir iki ay geçmiş. Fakat peygamberin davet hayatında bir duraklama olmamıştı. Velid bin Mugire, Amr bin Hişam'ı akşam üzeri evinde kabul etti. Oturup konuştular. İçinde bulundukları durumu değerlendirdiler. Haşimoğullarının büyüğünü bir defa daha görme kararı aldılar. Gevşek durmanın faydası yoktu. Ertesi gün Ebu Talib'in kapısı çalındı. Gelenler ateş püskürüyor. Ya onun bu davasını durdurursun yahut onu bize karşı korumaktan vazgeçersin diyorlardı. Ebu Talip, yeğeninin meziyetlerini, faziletlerini anlatmaya çıktıysa da dinlemediler. ''Biliyoruz, yalancıdır demiyoruz, kötüdür demiyoruz. Ancak bizim ilahlarımıza dil uzatmaktan çekinmesini istiyoruz. Bu teklifimizi yerine getirirse ona her çeşit yardımı yapmaya hazırız.'' Ebu Talip darda kalmıştı. ''Sözlerinizi ona anlatmaya çalışacağım. Bu işi bitirmeye gayret edeceğim.'' dedi. Onlar çıkıp gittikten sonra başını ellerinin arasına aldı. Uzun uzun düşündü. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyıktı. Yeğeninin hiçbir fayda veremez, hiçbir zararı gideremez dediği putlara koca Mekke halkıyla birlikte Ebu Talib'in kendisi de baş koymuş, ibadet etmişti. Bu inanç üzere, Nice aklı başında, nice hatırı sayılır insanlar yaşamış ve ölmüştü Mekke'de. Ama her haliyle fazilet örneği olan yeğenine de bir şey diyemiyordu. İnsanları davet ettiği inanç, onlara emrettiği ibadet ve ahlak, kusur bulunacak şeyler değildi. Kusur bulunabilmesi için vicdansız bir kişi olması gerekiyordu. Halbuki Ebu Talip vakarlı, haysiyetli, vicdanlı bir insandı. Başı ellerinin arasında olduğu halde, bir zaman kalan ve zihninde kopan fırtınalarla boğulan Ebu Talip, Nihayet çocuklarından birine seslendi. ''Bana Muhammed'i çağırın.'' dedi. ''Beni istemişsin amcacığım.'' Düşünce deryasından seslenen bir insan cevap verdi. ''Gel bakayım oğlum, otur yanıma şöyle.'' Ebu Talip bu defa oldukça ciddi bir teklif getirdiklerini anlattı. Sözlerini şöyle bitirdi. Oğlum görüyorsun ki ben de ihtiyarladım. Beni gücümün yetmediği bir işle karşı karşıya bırakma. Resulullah Aleyhisselam bu sözleri teessür içerisinde dinledi. Bu sözlerin manası acaba artık seni himaye edemeyeceğim demek miydi? Yaşlı gözlerini amcasına çevirdi. Amcacığım, ben bu işi kendiliğimden yapmıyorum. Yüce Allah'ın verdiği emirle yapıyorum. Yemin ederim ki bu işi bırakmam için güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar, beni cihan padişahı yapsalar, yine bu vazifeyi bırakamam. Yahut da bu yolda ölürüm. daha sonra yerinden kalktı. Teessür içinde kapıdan çıktı. Ebu Talip, yeğeninin yaşlı gözleri karşısında ciğerinin dağlandığını, yüreğinin kıyıldığını hissetmişti. Hayatı boyunca yıllar yılı, onun bir kere üzülmemesi için pek çok fedakarlıklar yapmış, pek çok güçlükleri göğüslemişti. Ardından, ''Sevgili yeğenim'' diye seslendi. Fahri Alem Efendimiz döndü. Haydi, sen vazifene bildiğin gibi devam et. Yemin ederim ki, ben ölünceye kadar hiç kimse sana bir zarar ulaştıramayacaktır, dedi. Aydınladoğ isimli programımızın, 34. bölümünü dinlediniz.